Merhabalar Açık Radyo 95.0. E, gürültü ve Duman. E, ben Volkan Terzioğlu yine karşınızdayım merhabalar. Ben Şevket Takıncı merhaba. Merhaba ben Can 3 programdır Ornet Kolmun'la ilgili konuştuk ettik. E, bugün de e, çok değerli iki e, müzisyen arkadaşımızı konuk ediyoruz. Eee ile ilgili olarak hem üretimler oldu yaptılar. E, müzik yaptılar. E, hem de Ornet'le birebir olarak e, tanışma fırsatı bulmuş, onunla konuşmuş, onun felsefesini, dünya görüşünü e, konuşmuş, özümsemiş ve bunları da bizlere aslında anlatmış arkadaşlarla karşı karşıyayız. E, Murat Taner e, aramızda. Hoş geldin Murat. Selam, merhaba. E, ve Özün Usta e, değerli arkadaşımız. Özün de aramızda. Özün merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şimdi arkadaşlar, Ornette'le e, nasıl tanıştın, nasıl işte buluştun? Bir Murat anlatsana bize. Ya peki, kısaca çok süslatlı anlatmaya çalışıyorum. Ben Ornette'yi ilk defa 16 yaşında, 16-17 yaşındayken dinledim. Tamamen tesadüf, yani e, o zaman işte Amerikan kolejinde okuyordum. O o sene bir o şey vardı, gayet böyle klasik müzik. Ağçı bir çok kuvvetli bir audiovizüel bir oda vardı. Garad pick-up'lar, kors e, kulaklıklar falan. Orayı, hangi hangi yıl abi bu? 1969 falan. Evet. E, o sene dört tane jazz plaza geldi. Ornette, Sunra, Picole Train, galiba my, my favorite things. Bir de Miles. Kind of falan gibi bir şey. Ben de o zamana kadar, ben çocukluğumdan beri böyle hafif batı müziği dinlenen bir evde büyüdüm falan. İşte gitara mitara merak salmıştım. Shallows falan, biraz böyle e, Rolling Stones falan şey yaparken tamamen tesadüf, Seneler sonra ne olduğunu öğrendiğim, Sam Lightman Hopkins'in hala bulamadığım, Kendisinin elektro gitar çaldığı ve tahminim elektro bas, double ve armonika ile e, beraber onun çok meşhur parçalarından biri olan Gitar Lightning'in bir versiyonunu tesadüfen babam o zaman Teknik Üniversitesi FM'den yayın yapardı. Oradan çekmiş, güzel, bize iyi bir tesisat vardı. Ben şöyle söyleyeyim, gayet net hatırlıyorum yani şeyde olayları bağladığım için. E, Neil Armstrong ayak bastığı 69 oluyor galiba değil mi? 69'da bol biz okul yapıyorduk. Amerikan müdürü de orada. Amerikan müdürü böyle bir konuşurken ben dedim modern jazz seviyorum dedim. Yani o Sam Laitin Hopkins'in o modern evet modern ama bluzunu modern jazz zannediyordum. Öyle bir konumdaydım yani. 69 yazında. Ondan sonra 69 sonbaharında Odense eee hangi hatırlamıyorum ya yani. yani ilk plaklardan biri sözü ama dinince bir dakika falan olduk tabii. Neyse atlayalım 1980 e. Şimdi 82'de beni bilenler biliyor hadi söyleyeyim çünkü gerçek. Ben sistemden ayrılmaya karar verdiğimde ya, bayağı iyi bir durumdaydım. Şimdi şey yapayım. Yani böyle yerimi falan söylersem şimdi o her şöyle şöyle söyleyeyim. Neleri reddettiğimi bilenler e, bana deli dediler. Bu adam delirmiş 30 yaşında. Onu, yani falan girmedi. Ve bıraktım. Yani e, sistemi terk ederken reddettiğim işlerden biri de parayla ilgili bir işti. Parayı da tamam dedim. Ulaşmak istemiyorum artık ben bunda. E ne yapacağız? E, müzik var. Biraz ihmal ettiğimiz. Ankara'dan döndüm. Doğan'ı aradım. Doğan Do Doğruseli. Çok yaşasın. İnşallah dinler. Evet. Haber verelim. Evet. <gülüyor> Haber verelim onlardan. Evet. Ondan sonra ne yapıyorsun falan dedim. Neler nereden o falan filan neyse uzatmayalım. Ya dedi Hüseyin Ersuç diye bir adamla tanıştık dedi. Bu dedi işte e, Amerika'da büyümüş falan davulcu falan. Uzatmayalım. Sonra konuşuruz. Ben de eee Amerika'ya caz davul öğrenmeye gitmeye niyetliyim. Doğan dedi ki, Fransız kültürde bir konserimiz olacaktı, her şey hazır falan. Sen dedi, istersen de provaya gel. Yani şimdi kadro madro belli falan. Neyse gittik provaya. Orada işte bir şeyler. Adam biri sonuna doğru davulun başına bir oturdu. Adam bir davul çaldı. Ben <gülüyor> dedim ki bir dakika ya Amerika'ya Amerika gitmeye gerek, gerek yok. Yani bu adama yazıl. Ne gerekiyor? öğren. Neyse biz işte uzatlayalım. Bir şey lazım için yazıldık diyelim. Ama Hüseyin tam o sırada e, İsmet Sıral, Binali Selman, Burhan Baba, Hüseyin, Doğan falan belki Aka Gündüz, Kutbay, Egemen Bostancı e, neydi o yalan ismi ya? E, yandı ya, neyse. Orada muazzam bir konser. Yani sene 1980 ee, üç falan herhalde, Onun, yani şeyden şans sineması, şans sineması. Şans şan sinemasında Egemen Bostancı bunları böyle çıkartacak ve dünya müziğinin doğuşunu ilan edecekler. Çünkü kadroya bakar mısınız? Yani İsmet abi, Seno Saksapan ve ney, Akagündüz Kutbay ney, Binali Selman Zulna, efendim herhalde Burhan Baba davullarda, Hüseyin, o kayda vardı belki bilemem, Belki Charlie rahmetli onu bilmiyorum. Neyse tam bunlar böyle artık patlatacaklar olayı Konserde iki günler falan şans sineması yakılıyor, yanıyor. Ve her şey iptal olunca olay dağılıyor. İsmet abi dağılıyor. Herkes dağılıyor. Hüseyin kendi başına şöyle bir şeyler yapmaya çalışırken şöyle bir şey, Ama Hüseyin şöyle bir şey var. Hüseyin şimdi lise 2'de falan yanılmıyorsam Amerika'dan dönüyor. 3 yaşındakken filan gitmiş, annesi götürmüş. Yani bütün ilk, ilkokul, ilk okulu lise orada filan Ankara'ya dönüyorlar ve Ankara'da Hüseyin 18 yaşındayken Ankara'da e, zengel fazla hatırlarsınız belki Tuzolun ses düzeni yapanlar, o zaman evet, evet, zengel yap, yapıyor. Hüseyin'de de filan çok güzel işler var yani Hüseyin. 18 yaşındayken çok iyi para kazanıyor. Selanik caddesinde Ankara'nın en iyi hayatını sürüyor falan. Ondan sonra Sinan Terzemiz beraber, <gülüyor> bunu anlatmam lazım. Ankara'da o zaman bir tane iyi bir otel var. Yani yabancı devlet başkanı falan, bunlar palas galiba. orada kalıyor falan. Bunlar oranın e, restoranında e, işte müzik yapıyorlar. Hüseyin Gitarist Şantör. Ondan sonra Sinan Tertemiz, davuldaki Sinan Tertemiz diyor ki e, Hüseyin diyor ben diyor Amerika'ya gideceğim ve bir daha da dönmeyeceğim diyor. Ondan sonra bir hikaye daha var ama şimdi çok karıştırdığı için bunu ama başka bir yerde anlatayım. Sinan Tertemiz'in e, Hüseyin'le beraber, daha doğrusu, pardon Hüseyin'i Sinan Tertemiz'le beraber Ankara'da tam trene binerken Sinan diyor ki e, ya diyor ben dönmeyeceğim diye atla diyor hadi gel İstanbul'a kadar gidelim gece gidelim sonra şey yapmasın falan. Bir şeyin haber veremiyor. Bunlar, bu da sonrası çok heyecanlı ama onu şeye bırakalım. Bir dakika programda başka zamanı tamam. Şimdi başka onete zaman. gelelim abi. Tamam. tamam. Şimdi onel. Ondan sonra ben 1984 ile 86 senesinde haftada altı gün falan günde 10, 15 saat hücresinin evindeydim. Sabahley saat 9'da falan giderdim, oraya. 12'de falan çıkardım. Bu arada bir şey resim yaptı. Yani neyse, müziği bırakmaya kadar uzatıyorum ama neyse. Aradan geçti. Yani ben tabii bu işi yapmak için eski bankacılık tecrübelerimi kullanarak yurt dışından bir finansman sağlamıştım. Ondan sonra para bitince ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Bu arada ben, yani bu arada bankadan böyle 10 senelik bir Amerika bizden falan var. Kim dedik yani bir şeyler öğrenecek en önemli adam? O Ned Golmak. Ben gidebiliyor muyum? Ben gideyim abi. Onetle tanışayım. O kadar. Ve böyle bir misyonla kattım ben 1984 senesinde 3 tane daha misyonum vardı ama onları şimdi söylemeye gerek yok. Bir tanesi bu ama en önemlisi evet, bu. Onetle evet. olmamla tanışmak. Gittim New York'a. Ne kadar caz kulübü bilmem ne başlarsak gidiyorum. Diyorum ki bana onet telefonu verir misiniz ya? Yok diyorlar. Ben diyorum ya biraz nasıl olur? Onun soyumdan sonra 3 buçuk ay falan ben biraz dolaştıktan sonra neyse Andrew Sue, Siz olun falan bir şekilde bir yerde tamam dedi. Ben dedim buldum falan neyse bir <gülüyor> cuma günü telefonu aldım ben. Onet açtım telefonu. Ben dedim İstanbul'dan sizin sayesinde tanışmaya geldim. Sen siz İngilizce fark etmiyor. E, sen dedim çünkü onet şöyle bir adamdı. Yani, onet mesela herkes onet derdi. Yani mistik olmadı falan yaleşmet yani, oldu da onet. Her her yaz onet falan. Ya. Neyse Aa, çok iyi falan ya dedi geldi dedi yarın sabah geldi dedi cumartesi günü nerede işte bir şeyler ee, Manhattan'ı bilenler için şey yapayım şimdi çok nezih bir muhit oldu ama o zamanlar öyle makinalı tüfeksiz falan girer bir yerde yani neredeyse Lower East Side'da eski bir okul binasını ele geçirmiş demeyeyim ya yani orada kalıyor. Şimdi eski bina okul binası şöyle ev biçimi bir bina bu, bu E'lerin her birinin ortasında bir koridor var. Ve sağda solda sınıflar ve o, e, mekanlar var. Yani mekanlardan, tavanlar çok yüksek, 6,5 metre falan. Mekanlardan bir tanesinde mesela rahatlıkla dördlerden basket falan oynanabilir. Yani zaten o işler için yapılmış okul. Ve böyle 5 kat falan her biri 6 metre tavanlı. Altta da 800 kişilik bir auditorium falan. O net burada daha önce 1970'lerde filan Blinker Street'te yapmaya çalışıp da e, tam ya, yapmaya çalıştığı şey şu, bir yeri dünya sanatçılarına açmak. Ondan sonra bir 70'lerde tapusu, ben, ben onun için yalancısıyım. Tamam yani onun için e, evet. görüşünü şey yapıyordum, başkasının için bilmem. E, tapusu ben değil diyor ama beni attılar o zaman. Evet. Neyse bu şekilde işte böyle burayı şey yapıyor falan. şimdi deyim, bunu anlatıyorum Bu binada o net daha sonra ciğerlerinden bıçaklandı. Tek başına hmm. kalıyor. Ee, telefona gidip de bir, bir, uzun bir süre sürmüş telefona gitmesi. Denazoyu alıyor. Denazoyu geliyor işte şey yapıyor filan. Sigortası olmadığı için anestezi olmadan dikişler filan. <gülüyor> yani değil mi? Evet. Yani. evet. evet. Ee, ben, evet abi, şimdi ta tanışmam böyle. Ee, hemen ya, şunu da şey yapayım. Heh, şimdi sorry. tanıştık. Tanıştık. Ne, ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Dedi. Ben de diyeyim dedim. Storzat'ta yaşamayayım dedim. Hedeflerden biri de oydu. New York'ta Storzat'ta yaşamayayım. Sonra, e dedi gel burada kal dedi. Tamam dedim. Ben, o Kocaman bir yer yani tamam inanılır gibi. Buradan bilmem nereye kadar her bir oda. Şunu da an anlatayım da on ondan sonra şey yapalım. Ertesi sabah şimdi bundan iki sene evvel bunu ben ufak bir kitap çizdiklerim ya orada da yazdım. 1984 senesinde ben biz hippiyiz ya hani bizim slogan nedir? Gerçekçi ol, imkansızı iste. Ben dedim ki ben abi Charlie Parker'ı canlı dinlemek istiyorum. Tamam mı? Değil mi? Bilen bilir. Charlie Parker 1954'te falan galiba öldü. Ben dedim 84'te ben dedim Charlie Parker'ı canlı dinlemek istiyorum. İşte bu ilk gece sabahında uyandım. Bir baktım içeride oranetin yatak odasında Charlie Parker çalıyor. Charlie Parker abi, Baş yani başkası değil, Charlie Parker dakikalarca, 45 dakika filan bir tane Charlie Parker dışında nota yok. Çalıyor da çalıyor, çalıyor. böyle inanılmaz bir Charlie Parker'ı. Neyse, bitti, kapı açıldı, o da gördü beni. Ya dedi, niye gidelim içeri gülmeli? Dedi, ya hocam dedim, yani bunu kesemezdik herhalde, değil mi? Yani bizim adabımıza uymaz böyle bir şey. Yaptık çünkü gençliğimiz öyle şeyler yaptığımız, şimdi tersimizi <gülüyor> aldık. Öyleyse, ya dedim, ya, dedim, sen dedim şu yaptığını bir kere halk önünde yapsana dedim. Yani bu senin müziğin hakkında yani sana şarlatan diyen de var, bilmem ne diyen de var, bu adam hiçbir şey olamıyor diyen de var. Bümlenme. Değil mi? Var yani bu. E, hele ilk başlarda tam felaket vaziyette. Şimdi, böyle bir şey söyledim. Adama, tamam. yani ben onun için büyüklüğünü bir insan olarak, yani neredeyse böyle guru falan boyusundaki büyüklüğünü bulgulamak için. Şimdi evet. böyle bir şey evet. söyleyen bir insan, na, na, ne, nasıl bir cevap beklersin? Adam bana şey dedi, ya Murat dedi, o benim işim değil be dedi. Murat, that's not my job dedi. Veya, dedi, evet. şimdi onlara emin değilim bak, that's not my job mu dedi, yoksa that's not my job mu dedi, ondan emin değilim. Biliyorsun yani, e, e, Hmm. Bir kafa yor, yalandığı için falan... Neyse, uzatma. Tamam. Şey, e, Özün şey dedi, şu Doğan'dan, Hüseyin'den bahsederken, bizim 2007 Doğan Süman Festivali'nde yaptığımız bir e, kayıt var, hmm. onu çalalım dedi. Şimdi, ya şöyle bir şey, Doğan diyor, benim dediğim gibi yani 1984'ten beri falan, Doğan da daha evrendi ama Hüseyin'den. Ama bizim böyle bir beraber çalma kaydımız, beraber çalgımız falan diyor. Yani 30 senedir ilk defa falan mı çalıyoruz? Neredeyse yani. Böyle acayip bir tıklarıydı. Ondan sonra neyse. Evet. Şimdi benim demek istediğim, ya ben biliyorsunuz gitarcı falan değilim. Yani öyle bir iddiam da yok. Ee, Doğan'ı ve Hüseyin dinleyin. Kaydılarsınız evet. sonra isterseniz ben de dinleyin ama yani Hüseyin'in ne kadar muhteşem bir davulcu olduğunu plan Artık işte bir... <gülüyor> Hadi, evet. peki, hadi evet, bu arada Hüseyin'in önemi de Türkiye'deki ilk özgür caz planı çıkartmış adamdır. Yani ruhu ama, şad olsun ama, hakikaten. Ama bir dakika, bir, bir dakika. O, o plak Türkiye'de çıkmadı. 1971'de e, Türk bir arkadaşı finanse etti. Şeyle, Boston'da. Yalnız. Ama yani, üç tane plak yaptılar şeyle beraber. İkiz e, şeylerle. Michael Cosmic ve Phil ve bu, plak, ve bu plak 30 sene falan o şeyden Association for the Advancement of Creative Musicians, A.G.M. Kalablin. Onun kataloğunda yer aldı, bunlara para geldi ortada falan. Yani şey bir plaktı. Koltajlımsı bir <gülüyor> şeydi falan. Neyse uzatmayalım. Çok Peki hadi bakalım. Tamam hadi. Ee, o zaman dinliyoruz. Ee, hangi tarihteydi? 2007 yılıydı değil mi arkadaşlar? Tamam 2007 tamam. yılı Ocak ayında e, Hüseyin Ertunç ya şeyde eee Grant öldürdükten birkaç gün sonra He, öyle öyle. Olsun. Ee, bir de bir daha... şeye dikkat et. Bir de bir şey daha dikkat etmek istedim. Doğanın konturbasının kayıttaki tonu benim testlattda muhteşem çıkıyor. Ben ben emin değilim. O zaman benim konturbaslarıda bazen telmi nasıl kaydettik çok emin değilim ama yani e, konturbas kaydı olarak da enteresan bir kayıt olduğunu söyleyeyim bazı alanda. Abi Onet'le bağlantısını da söyler misin burada? Ha Onet'le bağlantısı sıfır. Yani onun için çalmaya çalmayacak çalışıyoruz da. He Tamam sadece yani aynen böyle çalmaya çalışıyoruz. Kendi yolumla. Ellerinize sağlık. Hadi dinleyelim hadi. Hadi Hadi hep birlikte dinleyelim. it's not a little 2007 yılında Murat'la beraber yaptığımız doğaçlama festivalinde Murat Taner, Doğan Doğusal ve Hüseyin Ertunç eski dostlar bir araya geldiler yıllar sonra o konserin canlı kaydını dinledik. 27 Ocak kısındıyorum. 27 evet. Ocak 2007 yani işte evet. bu kadar önce şimdi Hatta biz bu e, araya söylemiş olayım. Bütün o festivalin kayıtlarını e, sevgili Turgut Bekoğlu ile birlikte tekrar hayata geçireceğiz. Biz bazı akşamlar oradan gireyim istersen Murat. E, burada Murat'la otururken bir iki kere Ornet Kolman'ı aradık. Hatta e, bir defasında ben de konuştum. Yani daha doğrusu iki kere konuştum ama bir tanesi çok... Net e, aklındadır. E, sizin için ne yapabilirim demişti. Böyle inanılmaz yumuşak bir ses. Böyle. Ya e, şimdi e, o net, de... bakın o net, o net e, çok özel bir adamdı. Yani özellikle basit özellikler. Mesela ben hayatında sesini yükselttiğini duymadım. Yani en böyle artık yani tahammül edemeyeceği anda mesela basçıya şöyle bir şey diyebilirdi. Bu sosyal söyle Yani ismini vermeyeyim. Şöyle i̇şte bir şey. Bunu, bunu bir daha denemek ister misin? Mesela. E, işte böyle bir yazdım, Yani dediğim gibi bana önemli olan şeyler yani adamın ben benim şahsen çağır. Mesela ben şöyle bir şey söyledim bir gün adamın. Yardım o ne biliyor musunuz? Diana Hayvanat Parçası'nda bir e, goril galiba. Acayip güzel resimler yapıyor. Yani bir dakika ben resimler anladığımı iddialan bir adam olarak konuşuyorum. Ve başlar bo beni Herkes hayran resimlere. Resimler e, galeylerde sergileniyor. Millet para verip alıyor. O da Hayvanat Partisi'nin bütçesine katılıyor filan. Hakikaten iyi resimler ha. Yani Bir tane şey yapmış mesela. Goleliğin en samimi arkadaşı siyah beyaz bir köpek varmış. Onun böyle hareket halindeki bir şeyini yapmış. İnanılır gibi ya. Yani. Herhangi bir resim yapamaz. Falan falan. Neyse gayet güzel resimler. Oynet dedim ya böyle, böyle böyle bir durum var filan dedim. Bana verdiği şu şöyle bir şey mealen. Senin için, pardon ne edeyim bakayım, İnsanların senin için önemli olan konularda bir şeyler yapmasını önemsemeyi niçin önemsiyorsun falan gibi bir şey söyledi. Valla <gülüyor> <gülüyor> neyse. Ne diyelim abi. Ha şey diyelim ya demin bilmem bunlar kaydedildi mi? Benim herkese tavsiyem, naçizane diyelim. Ee, müzisyen olsun olmasın müzik dinleyen herkes yani hani değil mi herkes herkes dinlediğine bahsediyor. O ya dinleyin. Ha bakın başka bir şey anlatayım size. Bir gün studiodayız. Ortada bir tane Don Şimdi onnet Don Beach okumaz biliyorum ben. Yani fakat Brentford Manchester ile Lopezlar. Brentford Manchester üç sa. Ben aldım merak ettim ya niye bu açık oluyor bu da duyu Okudum okudum okudum. Brunford Master's en sonunda, 3 sayı sonunda şunu diyor. Ya diyor, aslında diyor yani boşverin bu benim bütün söylediklerime diyor. Hakikaten diyor yani hiç hikaye bunlar diyor. O net dinleniyor. Çünkü diyor 21. yüzyılda herkes o net dinleyecek diyor. Şimdi ben benim naçizane özellikle müzisyen arkadaşlara önerim. Niye bunu öneriyorum? Çünkü ben işte tanıdığım arkadaşları için mesela ne bileyim konservatuvar müzikoloji bölümünü bitirip Ornette'in ismini duymuş mu duymamış mı çok emin değilim ama hiçbir parçasını bilmeyen. Aynı zamanda profesyonel gitarcı olan bir altyazı. Olabiliyor bu, bu, bu piyasada. Yani bir, bir tek Ornette, ya için mesela 1988'de benim elime geçen, galiba 1987 yapımıdır. E, Virgin Beauty diye bir albüm vardır. Oğlu ve oğlu yaşındaki adamlarla elektronik bir şey böyle. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Onet bana bir gün şey dedi. Ya Murat dedi. Hayatımda dedi. Hiçbir vakit tam istediğim gibi olmadı dedi. Bunu da söyleyeyim. E, hatalar yaptı bence. Hata, hata diyorum çünkü ben ya Onet öyle yapma böyle yap dediğim vakit e, yaptığını düzeltti falan. Detaylarına girmeyeyim. Bunlar uzun hikayeler. Ama mesela yani elektronik percussion kullanması hataydı bana sorarsan. Çünkü ritim ot oturmuyor filan. Yani böyle bu Virgin Beauty albümünü dinlerken elektronik per percusyona rahatsız e edebilir insanları şey yapmam, kınamam. Ama orada bir ilk parça var. Ya arkadaşlar parçanın bırakın teknik olarak giriştirilmesini parça resmen Türk müziği. Ve bu parça bilinmiyor Türkiye'de. 1988 ne demek? 30 sene mi? 32 ya, sene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 Çalın şunu Allah aşkına, ben de şey, ben dediğim gibi hani ben ortamları sevdiğim için müziğe takılıyorum. Yoksa böyle dımbır dımbır falan zor geliyor bana zaten. Bunu. Davul çalmayı seviyorum <gülüyor> hayır Bas çalmayı da seviyorum. Neyse ama millet çalsın da böyle şey eğlenelim ya. Eh elektrimiz geldi. <gülüyor> Buradan devam ederiz ne olur. Neyse yani demek istedim arkadaşlar. Ornit dinleyin. Bakın ben size kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben 1900, yine bu böyle 69'larda falan, lise ikide anne o sene, dedim ki ben dedim ciddi bir adam yani. Ben öyle bir cısma cısma dinleyemem. Tamam mı? Yani ha ya kompleks. Yani, o, olsun. Ben dedim jazz müziği seveceğim. Ve o zaman İstanbul İl Radyosu bir radyo vardı. Sırf batı, batı müziği çalardı ve gece saat 10.30'dan 11'e kadar gene, he, e, bir jazz programı yap vardı onu dedim. Böyle çoğunlukla bir bak ve aşağı yukarı 3-4 ayda bir yenilenen bir program. Ben Eylül ayından başlayarak her gece ders gibi onu böyle e, izledim, izledim, izledim, izledim, izledim sonra dediğim gibi önce hiçbir şey anlamıyordum. Ne oluyor ya falan filan gibi. Sonra hazırlana doğru falan böyle adamın sorusunun ne zaman biteceğini tahmin etmeye başladım. Yani tuvalete gidip gelecek zaman ben dese Mesela çok böyle ilginç bir soru değilse piyano o da gelip geleceğim filan, yani ederim filan falan şöyle. Zorladım kendimi. Ya bana öyle yani zorlamadan e, mesafe ee, Murat <gülüyor> duyabiliyor musun beni? Ama bakın Şimdi... size bir, bir şey daha, bir parça daha tavsiye deyip. Şimdi o net, trompette bana sorarsanız muazzamdı. Kemanda çok muazzam olduğunu söylediniz. Piyano da inanılmaz gibi değildir. Onlarla ilgili bir hikayem var ama şey de var. Ee, Youtube'da bir tane şey var. Adamın evinde ben hiç piyano görmedim ya. Ya yani Millet diyor ki günler 6 saat çalışma saffarın akılınca yok. En az önce evinde piyano yok. Berlin'de 1980'de mi binlerden 19 birbirine geçmiş bir piyanonun başına bir piyano çalmış. Hadi dinleyin bakayım. Ben başka bir olaya şahit oldum da o şimdi çok e, Biz görüntü e, ve duman programlarında seslendirdik var, abi. abi. Ya şimdi bilmeyenler için şunları, şunları kısaca özetleyelim. 1930 doğumlu. Fort Worth. Fort Worth bu e, tamamen acayip suni bir yer. Yani çok tuhaf bir yer. Texas. Oraya e, Dallas'a yakın e, hayvancılık memleketiymiş eskiden. Her tarafın sahibi bir aile. Bir de petrol bulunmuş. Uçmuş adamlar. Ama orada bir tane böyle bir e, tren yolu var. Tren yolunun bu tarafı zenciler, menciler bu tarafı da. Işi şöyle, orada duruyor. 11 yaşında falan galiba babası ölüyor. İnşaat işçisi inanılıyorsam. Ondan sonra 9 yaşındayken annesi diyor ki bana diyor bir alto saksaban alın diyor. Annesi diyor ki git diyor ayakkabı boya, para kazan ondan sonra falan derken 14 yaşında girdiği gün annesi diyor ki yatağın altına bak bir tane alto saksaban alın 14 yaşında. 19 yaşında Texas'ın en aranan bağlam saksafancısı oluyor. Honking hmm. falan filan şöyle. Ve diyor ki ben diyor böyle bu müziği çalmak istemiyorum diyor. Terk ediyor şeyi e, te, Texas'ı e, Yanılmıyorsam Los Angeles'a San Francisco'yu mi? Emin değilim ya vallahi Böyle şey bilmem. Gidiyor ve e, konsansal bir şekilde işte çocukluk arkadaşı Ed Blackwell, Don Cherry falan Charlie Hayden'ı buluyorlar. Charlie Hayden müzisyen bir aileden geliyor. Bütün aile müzisyen Saniye ilk defa 3 aylıkken filan çıkmış. Şimdi anlatacağım birazdan. O, niye bunu söylediğimi. Neyse. Ondan sonra e, Atlantik plaklarının şu, erte günlerin sahibi olduğu önemli şirketin e, e, kabiliyet arama avcısı, modern jazz kvalitesi basçısı. O bir dinliyor şeyde bir yerde. Los Angeles'ten telefon ediyor diyor ki adam adam bulunmuştu diyor. Şu adam adam Charlie Parker'dan sonra ne olacak? Ya ne bileyim, Mont'dan sonra ne olacak? Ne? Adam adam bulunmuş diyor. Ve Atlantik o halde için ilk 6 planı galiba bir tane kontrplardan bir şey çıkmış ama onu geçelim. O çok something aslında biz de kork 6 tane plan fachi Ben demek kişileyim şu. 1959 yılında çıkarttığı plan ismi yani adam 29 yaşındayken çıkarttı plan ismi the shape of jazz to come şimdi ben bunu Türkçeye şöyle çevireyim iki yani gelecek müzik cazın gelecekte al, alacağı şekil mi yoksa gelecekteki cazın şekli mi bilmiyorum öyle bir şey diyelim böyle bir işim verebiliyor adam plan ve o plan ilk parçasının ilk birkaç non notasına hep ben söyledim açılamadı dedim lonely woman ilk parça en bilinen parçası. İlk baştaki o kontrubas davul girişi aşılamadı. O filan da anlayamadım. Uzatmayalım. Şimdi niye bunu anlattım? Ee, i̇ki Kuleler'den evvel Stüdyo'dayız. E, Alman piyanist Joachim Kün prova yapıyorlar. Prova şöyle. Ölden sonra saat üçte başlıyor. Gece saat 12'de ikide bitiyor. Dokuz saat. Bunun yarım saati yemek molası iki tane 15 ay dakikalık kahve molası var. Yoen Steinbeck ben Grant. ondan sonra Oren de sandalye oturuyor, yani işte birkaç milyar herhalde nota çalıyor, hepsi konser kalitesi. Öyle, yok, yani yok, tamam. Bir gün Yoen dedi ki, ya ben dedi yarın dedi ağzımı geçireyim dedi, ben biraz saxsarı çalayım dedi, çalabilir miyim? Oren tabii tabii filan, elde çıkıp geçirdi şeyi Onun Oren de dedi ki. Sen de piyano çalsana dedi. Şimdi ben kaldım böyle. Tamam mı? Yani o onet, annetin yalnız çocukken teyzesi piyano hocası. Aha. Fakat adamın evinde piyano tarih boyunca olmadı. Ben hiç görmedim. Ben, ben otu, kaç işte? 86, 2015, 29 sene. 29 sene, sene altyazı çekettim ben bu adamla. Yok, piyano falan yoktu. Yani hani derler ya de işte piyano bir gün çalmazsam bozulurum falan. Ne yapacak bu adam diye merak ettim. Ya piyanoya oturdu o piyanoya ve piyanoya, öyle bir piyano çaldı ki bunu hep biraz sonra başka bir şey de bağlayacağım. Piyanodan beyaz ve mavi çok güzel bir mavi böyle ışınlar çıktı gibi geldi bana. Ha 2016 yılında. 16 Mayıs 2016. Babam da ölüm yıl şeyiymiş. Yani o 16 Mayıs onu sonra açabilirim. Bypass ameliyatı oluyordum ben. Narkoz'u bir aradılar. Ben Narkoz'da şu, şunu gördüm. Başka hiçbir şey görmedim. Monk. Thelonius Monk. Sol tarafta bir duvar piyanusu. Kendi o kıyafeti, şapkası, yeleği falan ayakta piyano çalıyor. Deniz kenarı bir yer. Böyle bir e, ne deniyor ona? Böyle e, yani duvarları olmayan ama çatısı olan bir saz, yani Öyle bir şey. O net kenarda böyle sarı bir takım elbise içinde elinde saksafon Arada bir böyle gülerek Monk'u izliyor ve böyle çok böyle ya müthiş yerlerde giriyor. Böyle bir şeyler çalıyor falan filan böyle. Ve sağ taraftan da o piyanodan çıkan mavi beyaz ışıklar gibi bir su akıyor. Su ama ışık gibi böyle. Yani benim narkoz bu. Şimdi bana diyorlar. Niye sigara niye içiyorsun diyorlar. Yani konserin ikinci arasını izlemek imkanı olabilir yani. Belli olmaz. Çünkü yani Monk'la oraneti dinleyen başkası yok. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Neyse. Adam evinde piyano olmayan bir adam bunu şeyde Youtube'da var bir tane. Rare Live galiba. Eskiden e, görüntülüydü. Şimdi görüntüsü yok. Sadece şey var galiba ama o net kolman Rare Live diye bir şeye baktığınız vakit Almanya'da bir yerde saksabonla bir parça çalıyor. Ondan sonra de şey vardı. Bir anda oturdu piyanoya Fiyano çalıyor, falan, falan. Neyse? Şimdi e, şey çalışacağımız parçaya mı bakalım diyoruz. Bir falan? şey daha anlatayım. Evet. Ya, tamam. Sizin, dur, ya, abi anlatma. E, bitirelim bundan sonra. Anlat. <gülüyor> Kapalı Tamam, tamam. Kapalı. Ka ne Hangi parça ilk çalışacağız? İki davul parçamız herhalde o yedi dakikalık bir parça söylemiştim. Tam da burada e, kayıtta bir hata oluştu. Şimdi ben e, ek yapıyorum. Şöyle ki e, müziği vereceğiz. Fakat müzikten önce Murat'ın bir yorumu vardı ki o ne yazık ki kaydolulmadı. E, onu anlatacağım. O da şu. Diyordu ki bu sentetik yani e, e, deri olmayan, gerçek deri olmayan e, davulla davul çalmak ...insanlık suçudur diyordu. E, sentetik bir... ...yani yüzlerce yıl boyunca... ...davullar hep... E, ...işte deri, hayvan derileriyle... E, e, ...derilerinden yapılma... E, ...davullar hep çalınmış. E, 1957 yılından itibaren de... ...bu sentetik e, derinin bulunmasıyla birlikte... E, ...davulların bu şekilde çalınması... ...hakikaten bir insanlık suçu olduğunu... ...iddia etti Murat... Kendisine selam buradan. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt Babilon'da yapılmış. 6.1.2015 tarihinde. Murat ve Öz'ün konserde her ne kadar işte elektrik gitarlar davullar ziller çalsa da burada sadece iki davul olarak sahnede yer alacaklar. Ornet'in bestelerinden yola çıkarak yaptıkları bir e, kayıt e, yani konser kaydı. Dinliyoruz. Üzün Usta ve Murat Taner'i dinledik. 6 Ocak 2015 tarihinde Babilon'daki konserde iki davul çaldılar. Natürel deri davullar ve Ornette parçası çaldılar aslında. Evet ben kısaca şunu söyleyeyim fazla vaktimiz de kalmadı. Ben yani Murat Taner'den daha çok öğrendim ornet kolmanı ve hayatıma gerçekten çok şu anda tam kelimelere dökemeyeceğim. Hem böyle güzellikler hem de çalışma fırsatları e, karşıma çıkmış olduğu için Murat nereye buradan minnettar olduğumu söylemek evet, istedim Ve son sözü kendisine bırakıyorum. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Evet ben de şöyle kapatayım. Şimdi Onet e, 85 yaşında vefat etti. Öldü. E, 2015'te. E, az ayman oldu. Ve 4 sene filan gittiği şeyi derleyen Bu arada işte ben telefonla bazen alıyorum ar falan bakıcısı başına bir bakıcı var. O internet uyuyor, şu internet birine. Bir akşam e, özüm buzda evden can Evlen diye bakıyorsunuz o da buzda. Hadi dedim abi, bir arayalım ya. Yani bakalım ne durumda falan. 2013. Bakıcı falan yerde internetli yanında oturuyordu. Dedi. Hadi dedim ya ben size. ha şimdi yalnız şunu biliyordum ben. Mesela bundan aşağı yukarı bu olaydan aşağı yukarı. 6 ay evvel filan, Primetime'daki keyboard'çusu Dave Bryant ve gitarcı Ken Russell oraneti ziyarete gitmişler. Ee, asansörde çok güzel, çok böyle neşeli bir havada filan konuşmuşlar, konuşmuşlar filan. Ondan sonra asansör üründükleri bakıp birbirlerine bakmışlar böyle. Ya demişler ya iyiydi ama bizim kim olduğumuzu acaba hatırladım emin değiliz durumu bahsetti. Yani azlarımız böyle bir şeymiş demek. Dolayısıyla ben şey yapınca, telefon etmeyi düşününce hiçbir şey falan girmedim. Yani işte, o, o, işte ben Murat falan şeyine ne? Nasılsın? Nasılsın? Daha iyi miyim falan. Ya bu arada demin söyledim size bu Sırıbışız Türk müziği. Ben bu konuşmadan birkaç hafta önce falan onun sonunda hangi parça olduğunu buldum. Bir dalda iki kiraz. Özün ve can dedim ki ellerinde bağlamalar var. Şu dedim Sırıbışız'ı çalar mısınız? Damda var, damda var, damda var. Onlar başarılar çalıyor. Ben de üzerine bir, dolda, iki, iki var falan diye söyledim Ornayet'e. Ornayet çok, yani tamam dedi sizdir, halletmişsiniz falan <gülüyor> dedi. O da güzel bir şeydi. Hatırlıyordum. Hmm. Öbürlerine bakmayın. Hmm. Fakat ondan sonra dedim ki Ornayet'e bu hepimize yalacak bir bilgi. Geldim sana dedim, ben şimdi 1900'ü böyle galiba 20'lerde falan Saadettin Kaynağ'ın beslediği bir parçayı söyleyeyim mi dedim. Söyledim. Aldım elime ve dedim dilber yanakların kızarmış. Allah aşkına bunu Safiye Ayladan dinleyin. Youtube'da Safiye Ayladan dedim dilber yanakların kızarmış. Ben şimdi söylemeye bile çalışmıyorum. Siz dinleyin. Ben söylemeye başladım. O net o anında neredeyse Türkçe. Bana eşlik etti. Şimdi Rolling Stones o nete şey nedir o? Tattoo Yuh albümünde saksaban vardı Rolling Stones'un bilirsiniz. 82 galiba. Onlete teklif götürmüşler. Onlete gelmiş, gel, gel, yani çocuklar kusura bakmayın. Ama demiş bak benim çok sevdiğim arkadaşım Sunny Rollins böyle bir şeyler yapmak istiyorsan <gülüyor> bir ornaş yapalım ve o plakta Sunny Rollins vardır. Ve, e, Rolling Stones'un müzikal olarak en yüksek noktaya ulaştığı bölümler falandır. Ha bu arada plan, e, Sunny Rollins'ın çalmak için bir şansı var. Plan herhangi bir yerinde işimi geçmeyecek. Bulamazsınız. Eee <gülüyor> e, yani sonunda e. o pozitif olmamla şarkı söyledim. Mick Jagger söyleyiyordu ben söyledim ve <gülüyor> ne kadar mütevazı bir adam olduğumu görüyorsunuz. Şey ee, çok, çok ya ne yapayım? Gerçek ne yapayım? Hadi. Eee özür dilerim. Hadi ben çok konuşurum onun hakkında isterseniz daha yani her yerde her zaman. Hadi görüşmek dileğiyle. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Görüşmek üzere gelecek hafta. Ben Volkan Terzioğlu. Hoşça kalın. Ben Şevke Akıncı. Hoşça kalın. Ben Can Tutuk. Hoşça kalın.